Eddarsul Hamis Bismillah velhamdülillah Vessalatu vesselamu aleyhi resulullah Beşinci ders Müderris ile öğrenciler arasında geçen bir diyalog Müderris Men fetaha Babel fasli Sınıfın kapısını kim açtı? Feteha açtı Mazi fiil Babel el fas ise babul Faslı'ydı aslı, sınıfın kapısı. Bab fasla muzaf izafet terkibi yani bu ikisi. Ancak babul fasl'in cümlesi terkibindeki hareketi harekesi fetha. Neden? Çünkü bab fetha'nın mef'ulü ondan. Mef'ulü. Mef Fiil mef'ulü bi. Mef'ulü bi. bi. Evet. Mef'ul neydi? E, fiile sorulan kimi, kime, neyi, neye sorularının cevabına mef'ul diyorduk biz. Şimdi ben okuyup geçeyim. İnşallah şu temalim bölümüne gireceğiz. Açıklamayı orada yapayım. Siz sadece hareketlere ve tercümelere dikkat edin. Aynı zamanda yeni kelimeler de olacak bu diyalogasın aslında. Onları da bir kenara not edin veya aklınıza tutun. Sınıfın kapısını kim açtı sorusuna cevaben hamid ene fetah tu hu dedi. Onu ben açtım. Fetah tu hu onu yani sınıfın kapısını fetah tu ben açtım ene müderris ve men fetahan nevafize ve pencereleri kim açtı? nafizetinin çoğulu nevafize ene Fetah dedi Ali. Onları ben açtım. Gayrakilceğim kelimelerin sıfatları zamirleri, haberleri e, ismi işaretleri müfret müelnes kilerde. Bundan dolayı fetah ne nedir? De fetah tuha dedik. Nevaafizedenin sıfatı e, e, zamir olarak. Men keserahadeli mektebe diye sordum müderris. Yani bu masayı kim kırdı? E en te keserte hu ya Hashimu Ey Hashim onu sen mi kırdın e En te keserte hu Sen mi kırdın hu onu yani masayı Hashim la inni ma kesertu hu Hayır şüphesiz ki onu ben kırmadım ma kesertu hu <gülüyor> Eraca Zakariya ve Hamzetu ve Osmanu min Mekke'te Zekeriya ve Hamza ve Osman Mekke'den döndü mü? diye sordu mü deriz. Hamit cevabın La ma u. Hayır onlar dönmediler dedi. Ma raca'u Cem müzekkar olduğu için failler raca'u dedik. Bu da gene bir kaydı inşallah bu dersin temarin bölümünü açmayacağım. <gülüyor> Abbas: Ya usta hocam. haracatut ve zehabû lil Ey hoca, yeni öğrenciler çıktılar ve müdüre gittiler. Mürerris: e fehim te ya Talhatu, ey Talha dersi anladın mı? Fehimte, anladın mı? Fehmetmek deriz ya Türkçe'de, Arapçadan girme bir kelime, fehmetmek anlamak. Na fehim tuhu cidden. Evet onu iyi bir şekilde anladım. Eketep tel ya Faysalu, ey Faysal cevapları Yazdın mı? Ecbibe cevaplar, ödevler için kullanılır? Ödevleri veya cevapları yazdın mı? Faysal La ma ketep ha. Hayır, onları yazmadım. Ma ketep tu ha. Limada niçin? Niçin yapmadın? Niçin yazmadın? Faysal Li neni? ma fehimtul esilete çünkü ben soruları anlamadım ma fehimtul esilete <gülüyor> e hafizte sureten fecri ya İbrahim İbrahim suretel fecir fecir suresini hıfz ettin mi ezberledin mi hafız ezberleyen demek biliyorsunuz hıfz ezberlemek hafiste ezberledin mi suretel fecr neyi fecr suresi İbrahim naf hafiztu ha ve hafiztu suretetti neydan evet onu ezberledim yani fecr suresini kastederek onu ezberledim ve aynı şekilde tin suresini de ezberledim hafiztu suretetti neydan tin suresini de ezberledim ari bu Ecibanilesinetilatiiyeti gelen sorular cevapla Eyne de Tullabul cududu yeni öğrenciler nereye gittiler Efehime Efee tut derse Talha dersi anladı mı Eyye suretin hafize İbrahimu. Eyye suretin hafize İbrahimu. İbrahim Hangi sureyi ezberledi? Men fetahn nevafe. Pencereleri kim açtı? Tarihle ilgili sorular bunları zahmet vereceğiz. El-sani da hazihi'l-alameh okey. İmam el sahihati ve hazihil alameh çarpı İmam el-Cümeli İmam el-Cümeli gayri's sahihati. Sahih cümlelerin önüne okey alametini ve sahih olmayan cümlelerin önüne bu çarpı alametini koy. Burada da gene parçayla ilgili cümleler vermiş. Doğru ve yanlış oluşlarına göre başına, ön tarafına işaret koyacağız. Feteha aleyyünül faslı Ali Ben de faslı ya siz deneyin. O. Aynı, fasıl. Fasıl mı? Evet, Ali sınıfı açtı. Mağraca Zekeriya ve Hamzatu ve Uthmanu min Mekke'te. Zekeriya, Hamza ve Osman Mekke'den döndü. Dönmedi. Mağraca dönmedi. Bu aslında Babel Fasli olacaktı. Dostlar. Feteha aleyyun Babel Fasli olacak. Karşı ilgisi o, o zaman olur. Babel Fasli. Evet. Ma ketebe Faysal'un elcibbete, li anhu ma fihmel esilete. Faysal cevapları yazmadı çünkü o soruları anlamadı. Ma kete ve Faysal'un elcibbete, li anne kalemehu meksuurun. Faysal soru cevapları yazmadı veya ödevleri yazmadı çünkü onun kalemi kırıktır. Heh. Gelen misalleri düşün. Evet burada mef'ulü bih ile ilgili kaydeyi bize öğretecek inşallah. Biz açmayacağız. açıklayacağız. El-Kur'an Yalnız iken merfu olan bir kelime. El-Kur'an Karat talibul Qur'ane. Bu cümle Karat talibu ile de olur. Ancak tam bir mana ifade etmez. Mef'ule ihtiyaç duyar. Yani talip okudu, öğrenci okudu ama neyi okudu? Kara sorusuna yani okudu sorusuna neyi veya kimi neye veya kime sorulan sonra bir cevap alır isek eğer bu durumda o cevabımızı teşkil eden kelime mef'uldür, mef'ulü bihtir. Yani hı hı. öğrenci okudu neyi okudu? el-Gur'ane. Kur'an'ı okudu. <gülüyor> Bu durumda el Kur'an mef'ulün bihtir. Mef'ulün bihtir ise daha doğrusu mef'ulen tamamı ise mensup kelimelerdir. Yani fethalı kelime Hemen burada birkaç tarif yazdıralım. onları bir yazın. Fiiller ikiye ayrılır. 1. Müteddi (parantez içerisinde) dönüşlü fiiller. 2. Lazım (parantez içerisinde) dönüşsüz fiiller. Müteddi fiilin karşısına onun tarifini yazalım şimdi. Failele yetinmeyip en az bir mef'ul isteyen fiillerdir. Lazım fiilin karşısına da bunun zıttını yazıyoruz. Failele yetinip mef'ul istemeyen fiillerdir. Bir de mef'ulün bihi yazalım. Mef'ulün bih, failin fiilinden etkilenen mensup kelimedir. Şimdi bu yazıklarımızı üzerinde biraz duralım. Fiiller ikiye ayrılır demiştik. Müteaddi ve lazım fiiller. Müteaddi fiiller dönüşlü diye ifade edilir. Yani bir neye ihtiyaç duyar? En az bir mefule ihtiyaç duyar. Öyle bir fiil ki fiille fail kullanıldığı zaman anlam tam olarak çıkmıyor. Bir başka kelimeye daha ihtiyaç duyuyor. Ali kırdı. Ne kırdı? Mehbule ihtiyaç duydu. Camı kırdı. Kalemi kırdı. Kapıyı kırdı. Eline kırdı. Ayağını kırdı. Telefonu kırdı. Değil mi? İşte buna, bu kırdı filine, Arapçada kesera, Kırdı filine mütaddi fiil denir. Mesela kara fiili. Ahmet okudu gazete okudu, dergi okudu, Kur'an okudu, canına okudu. İşte okumak, Türkçe de aynıdır. Arapça da okumak ve okumak ayrıdır. Yazıyı okudu. Değil mi? Evet. Okudu fiili bir meful isteyen mütaddi fiillerden, dönüşlü fiillerden. Örneğin, öğrenci yazdı ne yazdı? Dersi yazdı. Soruları yazdı. Cevabı yazdı. Ödevini yazdı. Yazıyı yazdı. Kompozisyon yazdı. Hikaye yazdı. Fıkra yazdı. Yazdığı fiili de gene mütaddi fiillerde. Lazım fiillere örnek verelim. Genelde, genelde lazım fiilleri vücudun tamamıyla yapılan işler için kullanır derler. Vücudun tamamıyla yapılan. Örneğin, Ali geldi. Ahmet döndü. Veya Hasan düştü. Yeni bir kelimeye ihtiyaç duyuyor mu? Değil mi? Girdi, çıktı, geldi, gitti, döndü. Efendimiz söyleyeyim. Düştü. Uçtu. Ben Güzel. Lazım fiil böyle. Lazım ve mütadil fiil daha doğrusu. Arapçada da, Türkçede. Mütadil fiil mutlaka bir meful. En az bir meful olur. Bazı fiiller var ki en az iki meful olur. var vardır. Ki üç meful birden alır Çünkü öyle bir, bir kullanıml vardır ki anla iki tane meful yetmez ona. Üç meful gerekir. Allah'ın tam ortaya çıkması için. İnşallah onlara girmeyeceğim. Kafanız karışmasın. Şimdi i̇leride gelecek ama. Mef'ulün bih dedik bir de. Üçüncü yazdırdığımız şey olarak. Mef'ulün bih ise müteaddi fiillerde müteaddi fiillerde e, faille yetinmeyen fiillerin daha doğrusu, faille yetinmeyen fiillerin istediği, talep ettiği mensup kelimedir. İşte şey dedik ki hani mütaddi fiiller mef'ul isterler. Onu tam tersinden söylemiş olduk. Mef'ul nedir? Mütaddi fiilin ihtiyaç duyduğu mensup kelimedir. Mensup olman. Yani fethalı. Fethalı. nasb olmuş. Mensup. nasb olmuş. Şeffet hal da bazen değişir. Ama mensup. nasb konumunda. Peki bunu bulmak için ne yaparız? Fiile, neyi, kimi, neye, kime soruları sorarız. Onlar karşında bir cevap istiyorsa, alıyorsak o zaman o mefhuldür. Örneğin Ali döndü, neyi döndü olmadı. Kimi olmadı, neye, kime olmadı. Demek ki lazım. mefhul istemiyor, lazım. <gülüyor> Şimdi örneğimize dönelim. Karat talibul kurane. Kara fiil okudu. Kim? Et talib. Öğrenci okudu. Neyi? İstiyor. O zaman Kur'an okudu. Neyi? Neye? Kime mi? Neyi? Neye? Neye? Kimi? Kime? Neye? Neye? Kime? Ne, nesneye dekdiriyorum. Nesne evet. Nesne o zaman şey e, fiil üzerinde işlenemiyor. Fiilden etkilenen kelime. Fiilden bir fiilin bir eğlencesi vardır. Bir de o fiil neticesinde etkilenen ondan e, direkt e, ona muhatap olan bir şey vardır. Örnek okudu. Kim okudu? Ali okudu. Neyi okudu? Ona okuma fiiline etkilenen ve fiilin kendi üzerinde cereyan ettiği bir e, nesne daha gerekiyor. Ona meful Kırdı. Neyi kırdı? Kapıyı kırdı. Camı kırdı. Değil mi? Kalemi kırdı. İlahi fiilden etkilenen fiilin kendi üzerinde cereyan ettiği şey fiil yapma işinden etkilenen bir nesne var veya bir şeyler var yani. <gülüyor> efendim şey, mi? öyle mi? kaçta biniyorsun şeye? işte buraya ilk defa biniyorum bir şey olacak tamam. yoğun, yoğun boşta, yoğun... öyle mi ya tamam hadi bakalım inşallah sen arkadaş bir şekilde irtibat kur bizimle de bu değer Ondan sonra ben anlamadığım filan olmasın. Yok <gülüyor> Yo, ben zaten okuyorum ben soruyorum. Öyle mi? Daha tamam. Yoksa biz kaydediyoruz lazım olsun neler alabiliriz? Yok biz soruyoruz. Tamam iyi maşallah. Selamünaleyküm. Selam selam evet <gülüyor> el bahvetü şerbet dayfu dayf misafir şerbet içti misafir içti ne içti? Bak neyi içti? Işte? Cevap istiyor. O soruya cevap istiyor. Su içti, süt içti, kahve içti. Efendim ben söyleyeyim. Değil mi? Sıvı. Sıvı bir şey. El kahvete. Mensup. O zaman meful istiyor. O meful nasıl olacak? Mensup bir kelime olacak. Kahvetüydü, de kahvete olacak. Hareketi direkt oradan vereceğiz. Evet. Şerebel dayful kahvete. Edders, edersu. Ketebel müdürisut derse. Öğretmen yazdı. Ne yazdı? Dersi yazdı. O zaman eddirse. Alaba anlaşılıyor değil mi? Tamam. El babu. Fethat. Aminetül babe. Amine açtı. Neyi açtı? Kapıyı açtı. El babe. Evet. buna dikkat ediyoruz. Ha bu arada hemen söyleyelim. Daha önce söylemiştik. Tekrarlayalım fail merfudur. Fiilin faili merfudur hep. Mef'ul mensuptur. Mef'ul, fail işi eylemi yapan kişi, fiili yapan kişi. Mef'ul ise o fiilden etkilenen kişi veya nesne. Neyse. Fail merfudur. Bundan dolayı hep karat bu dedik. Veya ketebel müderrisu dedik. merfu yaptık. Mef'ul ise mensuptur, fethaldır kara tatibul kur'ane keteb ulmüde resul derse dedik. Herhalde anlaşıldı. Fail merfu, meful mansub. Evet. Fiilde geliş Evet. Kara tatibul kur'ane cümlesinde kara fiil et talibu faildir. Yani fiil eylemi yapan kişidir. Ondan dolayı merfudur. Hemen hareketsen dikkat çekelim. El-Kur'an ise el-mef'ulü el bihtir. Yani fiilin kendisiyle yapıldığı fiilin kendisinden cereyan ettiği nesnedir. Dolayısıyla mef'ulü bihtir. Onu da e, hareketsini yaparken, hareketsini koyarken ne yapıyoruz? Feth alıyoruz. Mensup yapıyoruz onu. Hukukta i̇şte. çok kullanılıyor bu Arapçan, Efendim? Hayır. Elbette. Hukukta çok kullanılıyor bu. Hem. Türkçemize girmiş çünkü. Evet. Faili meçhul cinayet. Bak fail Arapça, meçhul Arapça, cinayet Arapça. <gülüyor> Üçü de üç kelime de Arapça. Evet. Bu cümle aynı zamanda bu okuduğumuz cümleler 4 de aynı zamanda fiil cümlesidir. Evet. Hepsi fiille başladı şimdi. Ya mazi fiille, ya muzari fiille veya emir fiille başlayan Her cümle fiye cümlesidir. Mazi, muzari veya emir fiil dışında başka bir kelimeyle başlayan cümlelerde isim cümlesidir. Şimdi bu orası anlaşıldıysa devam edelim alıştırmamıza. Rabbi rabiyi dördüncü alıştırma Ayyinil faile Ayyin, ayır et. Mef'ul istiyor mu? Değil mi? Neyi ayırdet? El faile. Faile ayırdet. et. Faile orada mef'ulün bihtir. Değil mi? Evet. Vel mef'ule bih Ve aynı zamanda faile beraber mef'ulü bihtir ayırdet. O yüzden vel mef'ule bih dedik. Mef'ule bih kelimesi orada mef'ul çünkü. İkinci mef'ul. Matuf me, mef'ul. Ayinil faile mef, vel mef'ule bihtir. Fil cümeli latiyeti. Gelen cümlelerde faili ve mef'ulü bihi ayırt et. Tayin et. Dağ hattan vahiden da koy. Ne koy? Hat vahiden. Bir hat, bir çizgi koy. Tek bir çizgi koy. Nereye? Tahtel faili. Failin altına bir çizgi koy. Ve hattayni Tahtel Mefûli Bihi ve Mefûli Bihin altına iki çizgi koy. Çiz yani bir çizgi çiz, iki çizgi çiz. Onu e, anlatmak, onu istiyor daha doğrusu. Koy derken biz onu çiz, çizmekle şey yapacağız, izah edeceğiz. Veşkul Ahkira Kullin Münhuma. O o ikisinden hepsinin sonunu harekle, şekille veşgul. Burada şekille geldim. geldi. What bit, zapt et, diye gelmedi de şekille dedi. O da aynı manaya gelir. Şekil yap. Yani üstün koy, ötre koy, esre koy. Bir şey yap. Sonunu. On tane cümle var. Beraber yapalım bunları. Den bir kısmını. Kese ra. kırdı et tıf Tamam yani ettiflu hareketi hareketi şekli olacak ettiflu altına kaç çizgi çizeceğiz bir, bir çizgi keserettiflul neyi kalem. Kalem. kalem me çocuk kalemi kırdı kalemin sonunu ettik altına iki çizgi, çizgi koydum hatayin غسلت آمنتؤ آمنتؤ mindile Mesele demek. Gusül var ya gusül bizim dilimizde غسلت. Amine mindile. Evet, غسلت آمنتول nasıl diyeceğiz Arapçanın sonunu? Men mindile. Mindile. Mindile evet. menadil misin sende? Çoğul ben mu? De tamam mindile. Ama harekesi nasıl? Mensup. Gheselet. Yıkadı kim? Aminetü. Evet. <gülüyor> Merfu. Neyi yıkadı? el ile Mensup. Mefu çünkü. Evet. Bir tane daha yapalım. Ekele. Ekele. Ekil. Yedi. <gülüyor> ekele. Yedi. Usame. Tü. tü. Çünkü fiilin faili o ekele usame tün inne be ne yedi <gülüyor> Ben soracağım <gülüyor> sen bana sor. <sorayım. gülüyor> Üzüm ekele ekele usame tün be Usame üzümü yedi. Usame'nin harekesi ötre altında bir çizgi. Üzüm. Inab'ın harekesi fetha altında iki çizgi. Bizden bunu istiyordu çünkü. Evet, Burada üzümü mü diyeceğiz? Üzüm mü? Üzümü de diyebiliriz. Üzüm de diyebiliriz. Türkçe'de ikisi anlaşılıyor. Üzüm Üzümü yedi. Daha uygun. Yani. Diyor? Ve ekelet zevcet te Zevcet Tu zevcesini yedi mi diyeceksin? Ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ekelet Bak müennes bir ha? şahısdan bahsedeceğiz. Ona bir fail. fail. fail. Ve A ekelet zevcet. Zevcet. Zevce tuhu, hu nereye gidecek? Şey, Usame'ye gidecek. Usame Ekelet zevce tuhu, onun zevcesi, hanımı yedi. Neyi? Mevzu. El mevze. Muz, Muz. Muz yedi. Evet. Usame üzümü yedi ve onun hanımı muzu yedi. Evet. Zevce tuhu'nun hareketi ötre, merfu çünkü altında bir çizgi. El mevze. Herkesin mensup fethâ, altına iki çizgi. Diğerlerini okuyayım geçeyim. Değil mi? Biraz kafaya ömüyorum inşallah. Şerib el e, bagaratul mâe. İnek suyu içti. Şeribet. şeribet. İltigay-ı sakineyinden dolayı şeribetti diye okudu. İki bir yere geldi. Şeribetin t'siyle elli bagaratın lamı. Evet, Değil mi? Evet. Hafize. Hamzatul Kur'an'ı, Hamza Kur'an'ı hıfz etti, ezberledi. Darabat Fatıma'tu intihâ. Fatıma kızına vurdu, darb etti. Darb etmek. Dövdü. <gülüyor> vurdu, Vurdu. Yani bir şeyle vurdu. Bir darbe yaptı. Sana darbelerim diyordu. Ne? Darbelerim diyordu. Darbe işte, darbe buradan. <gülüyor> Gateler racülü hayyete bil haceri. Gateler racülü hayyete bil haceri. Gateler öldürdü. Katil buradan geldi. Öldüren. Atleti, evet. Hayye el hayyetu. İlan. Evet. Adam yılanı Taş bil haceri. Taş Hacer. ile öldürdü. Bil haceri. Hacer taştırdı. Semia Bilal'in el-ezâne ve zehebe ile'l-mescidi işitti. Semiya on alîm, işiten ve bilendir. Oradan şey yaparsınız. Bilal ezanı işitti ve mescide gitti. <gülüyor> Ketebel müderrisü dersi aleyh sebbûrati Öğretmen dersi yazı tahtasına yazdı al-seburet seburen status fata al dükkane pis fi saati <gülüyor> bakkal bakkal Dükkan dukkan bakkal dukkani pis saati saat 8'de açtı Tamam hemen elde el 5. alıştırma ekmilil Cümleler atiyeti ekmin i̇kmal. tamamla ikmal et neyi dönüşlü fiil dönüşlü fiil mütahaddi o zaman ne yapacağız meful vereceğiz bir tane. neyi el cümleler atiyeti. gelen cümleleri tamamla ne ile bir kelimatin münasibetin. münasip kelimelerle gelen cümleleri tamamla what bit ha bir şekli. şekilde harekli onları harekli Evet, men fetha kim açtı? Neyi? El Babe, değil mi? Men fethal Babe mesela. İki, tamam mı? Geçeyim mi? Qaslet ukti kız kardeşim yıkadı. Neyi? Ghamis. El Qamis sa, sa, sat kalınlar ya sa. Qaslet uktil Gamisa. Bir tane daha yapalım, nokta nokta erracülün hayyete bil asa, asa, asa, baston, Hı. sopa, adam baston ile yılanı evet. katele, öldürdü. Çocuğu da dövdü, <gülüyor> dövdü olmaz mı burada, darbe, asa ile dövdü. Asa ile yılana darbe etti olabilir. <gülüyor> de bak hayır. Orada sadece fiili koyacağız. Yukarıda mesela meful istiyordu burada fiili koyduk. Fiil ya meful veya fiil istiyor bizden boşluğa göre. Hangisi ne boş bırakmışsa. Herhalde yeter. Diğerlerini biraz düşünelim inşallah. Yusuful Kahbete Yusuf Kahbeyi bir şey yaptı. Kebel müderrisu. öğretmen Tahttan üzerine bir şey yazdı. Suadül Hubze. hubz ekmek biliyorsunuz. Suad ekmeği Ekeler. bir şey yaptı. Suad mühennestir. Ona dikkat edin. Evet. Değil mi? Ekeler. Evet. Burada ne yazıyor? Bir kaf var. Karak tu. Tamam. Evet. Şimdi. Karak tu. Evet. Şimdi anlaştım. Arada bir mim gibi bir harf koymuş. Herhalde şey noktalama hatası. Karak tu. Okudum bir şeyi. El ezane. Ya hamza Ey hamza. Ezanı. E nokta nokta. El ezane ya hamza Ey hamza. Ezanı. Bir şey yaptın mı? Et taciru tacir dükkanı tacir dükkanı bir şey yaptı. Et-tulavu el-fasli öğrenciler sınıftan bir şey yaptı. Oralara uygun fiiller koyacağız. Bu en sona kozaklarına bir kısmına da mef'ul koyacağız ve cümleleri tamamlayacağız. O boş bırakılan yerlere dilediğiniz kelimeyi koyabilirsiniz. Ancak cümlenin gelişine uygun olacak sad altın çalıştırma iç al küen Üelkellima atil atiyeti yap Neyi gelen kelimelerden hepsini yap ne yap mefullen bir bir me bir yap What evet. bit ahiraha onların sonlarını harekete bu kelimeleri bir cümle içerisinde kullanacağız ama bu cümle içerisinde kelimelerin hepsi mef'ul olarak gelecek he El-Gur'anu, El-Gahvetu, El-Tufahu, El-Babu, ed, -ed Dersel gamisu Bu altı kelimeyi birer cümle içerisinde kullanacağız ve bu kelimelerin hepsi mef'ul olacak. Altı yeni cümle oluşturacağız. Es-Sadis te'emmelin misaleyn ile atiyeyni, gelen iki misali düşün. Burada da önemli bir kaide, basit ama önemli bir kaydı anlatılıyor. Birinci örnek: Etullahu zehbu ilmel abi. Erkek öğrenciler oyun sahasına gittiler derken isim cümlesini baş almış. Burada da aşağıda da fiil cümlesini baş almış. Evet. Fiilden sonra fa'il açıkça zikrediliyor ise farklı bir kalıp kullanılacak, farklı bir siga kullanılacak. Fiilden sonra fail zikredilmiyorsa farklı bir siga kullanılacak. Burada buna dikkat ediyor. Hemen aşağısını okuyalım. ondan sonra karşılaştırarak söyleyelim. Öğrenciler oyun alanına gittiler derken bunu isim cümlesi şeklinde söylersek et tullabu zehebü ilel melabi olur. Burada et tullabu müpteda zehebü ilel melabi cümlesi komple haber olur. Bunu fiil cümlesi şeklinde ifade edersek ki bu Caizdir. Zehebet tullabu iler mel abi olur. Yani gene tullab burada fiil cümlesinin faili. zehbe fiilinin faili aynı zamanda. Öğrenciler oyun sahasına gittiler. Aynı tercümeyi yaparız. Ancak birincisini isim cümlesi şeklinde ifade ettik. ikincisini fiil cümlesi şeklinde ifade ettik. Bundan dolayı zehebet fiil et tullabu'nun faili e ilermel abi de cari mecrür. Efendime söyleyeyim. Ama burada onlar menfu olarak geliyor değil Değil. Değil. Değil Bu, burada meful yok. Gitti. meful istemez. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> meful istemez. İlemel abi cari mecrudur. Ayrı bir konum var. Hani Şedide, Türkçede dolaylı tümleç, zarf tümleci, e, tümleççiler var ya. Onun gibi. İlemel abi nereye gitti? Bu olmaksızın da cümle tamdır. Zahebet tümle abi. Öğrenciler gittiler. Evet. Biz hemen konumuza dönelim. Dikkat edin buradaki kullanıma fiilden sonra fail açıkça zikrediliyor ise eğer ve o fail cem ise çoğulsa bu durumda onun cinsine göre tekil müfret siğalı fiil kullanılır. Yani zehbe fiilinden sonra et tullab kullanıldı. Tullab aynı zamanda cem çoğul. O zaman zehebu bu diye çoğul kullanmayız da o tullabın cinsine uygun, onun müfred sigasını kullanacağız. <gülüyor> Zehebet tullabı deriz. talip gibi düşünün. Onun müfredi ne? Talip. Hangi fiil kullanacağız? Zeheb. <gülüyor> Veya fiil üzerinden konuşacak olursak, et fiili zehbu. Onun müfred sigasını kullanacağız. Ne zaman? Fiilden sonra fail açıkça zikrediliyorsa. Açıkça beyan ediliyorsa, açıklanıyorsa. Ancak, yukarıdaki cümleye çıkalım şimdi et-tullâb-ı zeheb Fiil nerede? zeheb Ondan sonra faiz zikredilmiş mi açıkça? Zikredilmemiş. O zaman ifade ettiği grubun cinsi ve adedinden gelecek. et tullâb çoğulu olduğu için zeheb ile gelecek. Burayı anladık mı? Yani bu bir kural değil mi? Tabii ki kural. Yani şimdi biz zeheb-ü tullâb demeyeceğiz. Olmaz. Olmayacak. He. Zehbet tullabı diyeceğiz. Diyebiliriz demiyoruz. Böyle kullanacağız. Bir daha söyleyelim. Üzerinde durarak. Fiilden sonra onun faili açıkça zikrediliyorsa ve o fail çoğulsa o fiil o failin cinsinden ama müfred sigasından gelir. Cinsinden ama müfred sigasından. Yani müzekkerse o failler müzekker ama müfred sigayla gelir. müennesse Müennes siga ile gelir. Evet, geleceğim oraya geçeceğim. Ancak fiilden sonra fail açıkça zikredilmiyorsa bu durumda fiil, fail ifade edecek tarzda çoğul siga ile gelir. İyi. Tamam Bu müsennaalar için geçerli. Bu da evet. çoğul değil de müsenna olsaydı yani iki öğrenci gitti diyecek olsaydık birinci cümlede örneğin et talibani Zehebani ilel mel diyecektik. Evet. Fiili başa alacak olursak Zehebet talibani ilel mel ab, diyecektik. Şimdi Burada Zehebü ilel-mel-abi Buranın komplesi haber mi oluyor? Zehebü ilel abi Komple haber. Et tulabı da daha. Hani demiştik ya biz isimli başlayan cümleler isim cümlesidir. Fiille başlayan cümleler fiil cümlesidir. Tamam mı? Evet. en az fiilde faalde en az evet et talibatu ikinci kısmı mühennest kısma geçtik et talibatu zehebne ile mektebeti kız öğrenciler kütüphaneye gittiler derken fiilden sonra faili açıkça zikretmedik ondan orayı et talibatuyu ifade edecek şekilde cem mühennessiyle geldi zehebne ama fiilden sonra faili açıkça zikredecek olursak zehebetit talibatü diyeceğiz. Yani mü, müennes müfred sigayla gelecek fiil faal çünkü arkasından çoğu sigayla geldi. Zehebet talibatü ile mektebeti. Burayı anladık mı? Hala abi. Şimdi ben e, şurada biraz anlayalım. Şimdi burada zehebet hani fiil diyor ya, şimdi burada da öğrenciler gitmiş oluyor sonuçta burada da tercüme ederken diyor ki. Aynı şekilde tercüme ediyoruz. Aynı tercüme. tercümemiz değişmiyor. Değişiyor. Ancak biz bir şeyi hem fiil cümlesi, hem isim cümlesi, içinde fiil olan bir cümleyi ama. Hem isim cümlesi, hem fiil cümlesi, hem de tercüme de şey, kullanabiliyoruz, ifade edebiliyoruz. Ha. Ama sonuçta ikisi de fiil oluyor yani. İkisinde de fiil var. Yani. İkisinde de fiil olursa olsun. Cümle <gülüyor> isimle başlarsa isim cümlesi diye isimlendiriyor. Ha. İsmi öyle olur. ve haber olur fiille başlasa fiil fail e, mü, müteaddi fiil ise fiil ise e, meful olur bizim dil olmadığından evet Sen bizim dilimizde dilim, bizim dilimizde bu yok bizim dilimizde çünkü bir cümle içerisinde fiil varsa o fiil cümlesidir fiil yoksa isim cümlesidir örneğin Ali okula gitti fiil cümlesidir Aynen. Ali e, okulda başarılıdır isim cümlesidir çünkü fiil yok Ali, okul, başarılı. Bunlar hepsi isim. Değil mi? Cümlenin içerisinde bir fiil varsa o fiil cümlesi de Türkçe'de. Nerede olursa olsun işte başlar. Sonunda ortada olsun. Fiil yoksa isim cümlesi de Arapça'da öyle değil. Fiille başlarsa fiil cümlesi, isimle başlarsa isim cümlesi. Evet. Burası anlaşıldıysa 8. alıştırmada burada öğrettiği kısmın uygulaması var. On tane cümle üzerinde. Onlara bakalım. Qaddimil الْفِعُلَ <füle> qaddim Takdim et. Öne geçir. Neyi? Neyi? Bak neyi dedik? Cevap istiyor. <gülüyor> fiile. <gülüyor> meful. O da fiile. Mefhul. Fiili takdim et. Öne geçir. Takdim etmek. Öne geçirmek demek. Nerede fil cümel latiyeti? Gelen cümlelerde fiili öne geçir. Ne gibi? Kema Ke gibi bir Kema huve muvaddahun fil misali Misalde açıklanmış olduğu gibi O misalde açıklandı gibi Gelen cümlelerde fiili öne geçir. Hani isim cümlesi ben verdim siz bunu fiil cümlesine çevirin diyor. Birinci cümleyi okuyalım. El evladu müpteda Şerbul kahvete Kahveyi içtiler Erkek çocuklar kahveyi içtiler Erkek çocuklar El evlad müpteda Şerbul kahvete komple haber Bu cümlede Biz bir değişiklik yapar da Fiili başa alarak Fiil cümlesine dönüştürürsek El evladuyu Fiilden sonra zikredeceğimiz için Fiili nasıl kullanacağız müfret sigale hale getireceğiz. Şeribul ile Şer. Şeribel evladul kahmete diyeceğiz. Ha? Şeribel evladul kahvete. Evlat şerbe fiil el evladu fail el kahvete mefkul. İkinci cümle yap beraber yapalım. En nasu en nas insanlar. i̇nsanlar. İnsanın çoğulu en nas. En nasu Semi'ul ezanı, Ezan. ezanı işittiler. İnsanlar ezanı işittiler. İsim cümlesini fiil cümlesi şeklinde dönüştürerek ifade edelim. Semi'an nasu. Semi nasu el ezane. Semi'an nasul ezane. Semi nasu ezanı. Semi'u il semi'a. Müfessiz. <gülüyor> Ali abi bize yardımcı olur musun? Et-tullabu. <gülüyor> Kesebul, şey, ketebul ecvibete. Öğrenciler cevapları yazdılar. Bunu fiil cümlesi nasıl ifade edebiliriz? Ketebet talibu. Tullabu. Ketebet tullabu el ecvibete. Birleştirelip söyleyelim. Ketebet tullabul, tullabul ecvibete. Güzel. Fiili başa alınca, fiilden sonra fail Cem olan fail. Açıkça zikredildiği için fiili müfret siyala getireceğiz. Keteburey de keteb olacak. Bir tane de şu dördüncü de bir fiil kullanalım. Et talibatu Akif et talibatu dehalnel fasle. Kız öğrenciler sınıfa girdiler. Dehalet. Güzel. Dehaletit talibatu tül fasle. Güzel. İşte bu kadar. Dehaletit talibatül fasle. Bu kuralı iyi öğrenen unutmayalım. Failden sonra, şey, özürden, Fiilden sonra cem fail zikredilirse fiil müfred gelir. Ama cinsine uygun olarak gelir. Failin cinsine uygun müfred senada. Müfred ise zaten müfreddır. E tabi gerek yok o zaman. Evet. Diğerlerini okuyayım, tercüme edeyim. Geçeyim siz onları kendiniz e, üzerine çalışarak yapın inşallah. El müderrisuna haracu min el Öğretmenler sınıftan çıktılar. Zumelâi racaû min Mekke'te. Okul arkadaşlarım Mekke'den döndüler. Ekavatiyi gasalna gumsane Kız kardeşlerim gömlekleri yıkadılar. Et tudda'ru fetehud dükakine. Nasıl? Tüccar iki dakika önce açtı diyor. Yok, dükkanın dükkanının çoğulu. Tacirler, tüccar veya tacirler dükkanları açtılar. Et tabibatu zehebne ile müsteşfakı bayan doktorlar hastaneye gittiler. Et tullabu fehimut derse, öğrenciler ders anladılar. Et tasi dokunuş alıştırma, teemmellem filetel atiyete, gelen misalleri düşün. Burada da yine aynı sıra yukarıdaki kaydenin Bir başka izah Şekli de gelmiş yukarıdaki kaide. on anlatmış. Haracet tullabu ve zehebu. Fiilden sonra, haraca fiilden sonra cem faili zikredildiği için haraca geldi. Haracet tullabu. Ama ikinci cümlede fiilden sonra faili zikredilmediği için onları ifade edecek tarzlar, çoğu sigale geldi. İstim. Öğrenciler çıktı ve, Öğrenciler ve gittiler. Ayrı. Öğrenciler döndü, şey çıktılar ve gittiler. Aradaki fark ney? Hemen bir daha hatırlatalım. Birinci cümlede vavdan önceki birinci cümle vavdan sonra ikinci cümledir. Birinci cümlede haraca fiilinden sonra fail cem faiz zikredildiği için müffres siğale geldi. İkinci cümlede zehebe zheb filinden sonra fail zikredilmediği için onu ifadeler taze çoğu siğale geldi. Zehebu. bu. Ve Ketebu Öğrenciler okudular ve yazdılar. yazdılar. Cümlesi aynı şekilde. Kara'dan sonra faiz zikredildi. Ondan dolayı Kara'u denildik de Kara'da müfret sigarda kullandık. Ketebu'dan Ketebe'den sonra faiz zikredildiği için Ketebu diye onu failleri ifade edecek tarzda çoğu sigarda kullandık. Ekelen Nasu ve bu insanlar yediler ve içtiler de aynı şekilde. Anlaşıldı inşallah. Peki geçelim. Kevin cümelen misle hazihi Bu misallerin da dost bunların benzeri cümleler oluştur. Bu yukarıdakilerin benzeri cümleler oluştur. Nasıl müstamelenin fi'leynil vardıyni var olan bulunan iki fiili kullanıcı olarak nerede var olan fi kulli temrinin her alıştırmada var olan bulunan iki fiili kullanıcı olarak bunun benzeri cümleler oluştur. Ve müsta'inen bil kelimatilleti beynel kavseyni ve aynı zamanda yardım alıcı olarak yardım alarak müsta'in isti'ane yardım alma yardım alıcı olarak yardım olarak neyi bil kelimatilleti beynel kavseyni parantez içindeki kelimeleri e, kelimelerden yardım alarak parantez içerisinde kelimelerden beynel gavseyn burada beyne arası biliyorsunuz i̇ki ara arası gavseyn ise gavus yay demek yay gavus gavseyn iki yay buna parantez diyoruz biz parantez arasındaki parantez içindeki şimdi burada ne anlatıyor aşağıda görelim bakalım. Birincis kısımda diyordu ki vava kadar her alıştırmada bulunan iki fiili kullanıcı olarak bunun benzeri cümleler oluştur. Bakıyorsun birinci de dehale ve celese fiilleri var. tane fiil. Dehale ve celese. Aynı zamanda parantezindeki kelimelerden de yardım al diyordu. Parantezindeki kelimelere bakıyoruz. Et-tullabu el-faslu. Şimdi öyle bir cümle kuracağız ki bu cümlelerden birincisi fiil cümlesi olacak. ikincisi gene fiil cümlesi olacak. <gülüyor> ama ama birinci cümlede fiil cümlesinde faili zikredeceğiz. İkincisi zikretmeyeceğiz. Yani cümlenin birinde fiili müfred sigayla kullanacağız. Yerini diğerinde ikinci cümlede Cem sigayla kullanacağız. <gülüyor> Dur Ali, şey, Mehmet abi başlamıştı. O bitirsin. <gülüyor> Dekalet tullabu diye dehale müfresik hale geldi. Et tullabu evet dehalet tullabu, tullabu. Ve. Celesel faslı. Celesu, Celesul faslı. faslı. Celesudur onun asla ama birleştiği için la ilhamla. Celesul faslı diye birleşti. Anebeler girdi oturdular, oturdular. Celesul tullab açık tullab söyleyelim. Celesul el faslı. Birleştirerek söyleyelim. Celesul faslı. Evet. Tamam bir tane daha yapalım. Örneğin Akif yapsın onu. Çünkü tuzak büküyor orada. <gülüyor> Darabe, Darabe gatele el evladu el hayyetu. Çok basit. Darabe, dar, darabel Güzel. Darabe evladı. evladu. El evladu cem. Ancak fiilden sonra zikredildiği için fiili müfred sigale kullandık. Darabel evladı evladu ve katel katel hay hayete katel hay hayete hayyete şöyle olmuyor mu dur hayyete önce bir mef'ulü oturtalım neyi öldürdüler mef'ul değil mi el hayyetu mef'ul değil mi orada öldürdüler katel hayli meful he o zaman katel diyelim şey hakif'in dediği gibi Gatelel hayyete. Evet. Ancak hayyetenin hareketsini oturttuk. O mefhule olduğu için. Peki ikinci cümlede ve gatelel dedik ya hani gatelel fiilinden sonra faili, çoğul faili zikretmedik. O zaman nasıl kullanmamız gerekir? Gatelel diye müfred mi? Yoksa gatelü, gatelü diye cem mi? Gatelel hayyete. Niye? Gatel. El, el evlat, müzekke, mühennest değil. Buradan müfred kullanacağız. Şöyle de kullanabilir miyiz? Mesela Darabel evladul hayyete ve katelu. O da olabilir. Evet. Darabel o daha düzgün bir cümle olur. Darabel evladul hayyete ve katelu. ve katelu. Evet, daha güzel cümle olur. Katelu. Çocukları öldürdü? vurdu evet. ve onu ve öldürdüler. Heh. Evet Akif anlaşılmadı herhalde. Üzerinde duralım. Şimdi, Fiilden sonra fail, cem fail, çoğul fail açıkça zikredilirse ne yapacaktık? Fiili müfred sigane kullanacaktık. Evet. Fiilden sonra faili açıkça kullanmayacaksak cem faili için fiili nasıl kullanacaktık? Cem. cem kullanacaktık. Şimdi tekrar dönelim oraya. Sen yap anlaşıldı mı anlaşılmadı mı bakalım. Aynı sınır değil mi? Aynı cümleye evet. Dar, darabel darabel imladu evet ve qate e, ve şimdi cümlesi kullanacağız qatela hay güzel işte bu kadar. Veya o hayet hayye kelimesinin ilk cümlesi kullanırsak daha güzel anlaşılır bir cümle olur. Darabel evladun hayete erkek çocuklar yılanı vurdular ve katili ve öldürdüler. Evet. Üçüncüyü yapalım Ali abi. Et, tullabu, güzel. Karahet tullabu. Fehimu, fehimut, yok. Ha güzel. Evet. Fehimut Öğrenciler, dersi. bunu da gene dersi birinci cümlede kullanırsak daha güzel bir cümle olacak. Dersi öğrenciler anladı. Şöyle yapalım, dersi vavdan önce ilk cümlenin içine katalım. Karat. Çocuklar dersi okuyup anladılar. Arapça yok, Arapça söyleyeyim. <gülüyor> Karat. Tullabu. Tullabu. Neyi? Neyi okudular? Bak mef'ul istiyor. Mef'ulsüz olmaz o. Derse. E -derse. derse. Güzel. Ed derse. Ed -derse. Yani Fehim. bir daha koyalım. Kare et tullabu derse fehimu fehimu> ve, fehimu. ve fehimu. Ve fehimu. Evet. Öğrenciler, erkek öğrenciler dersi, dersi okudular anladım. ve anladılar. Evet. Güzel. Ve Gayet güzel. Münar Bey sizi de pistte alalım bu Seni Se an Neyizan Kenardan çok kolay olur işler. Işte. <gülüyor> evet, semi'an nasul. Sadece daha söyleyeyim. Evet, güzel. Evet. Semi'an nasıl? ezane. El ezan mef'ul. Semi'an'ın mef'ulü ve aynı zamanda semi'a fiilinden sonra faili cem farizlik için müfret kullanmak. Semi'a dedik. Evet. Semi'an Semi nasul ezane ve <gülüyor> Olmaz. Zehebül mescidi diye kullanılmaz. Zehebe fiili bir yönelme e, edat, ilavete yönelme harfci ister. Zehebül mescidi. Zehebü ilel mescidi. <gülüyor> Zehebü ilel mescidi. <gülüyor> mescide doğru gittiler manasında mescide gittiler. <gülüyor> tamam mı? Raca bir yerden hareket manasında min Harf ister. zahebe ilâ harf içeri, evet. yönelme harf ister. Evet, zahebu ama ilal anlamı ne? Bizim istediğimiz zahebu. İlel mezciydi. Rakiben Olur mu? Mescidi. Niye? Tabii ki ilel mezciydi. Evet, harf ceri her zaman daha baskın, Elbette ki. Bir de zaten eee fiili lazım bir fiil olduğu için mef'ul istemez. Ona, hiç, ona bir mef'ul aramayalım. Zeybu evet, yani, gittiler. Allah haber İnne olur. ve kardeşler hariç, Değil mi? O harfücer e, falan etkilenme hadisesi olmuyor yani. Olur mu? Evet. İnne lillahi mafis semavati vel art. Lillahi'deki harfücer e, ne yapar? Liyar harfüceri. Değil mi? De Liyar harfüceri lillahi'de kesralı. <gülüyor> Sen biraz bir düşün edelim inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Elaşır <gülüyor> onun cümle Kevvin cümelen müstamilenil kelimâtın atiyeti. Müstamilenil atiyete. Hani key yanlış verdim. Gelen kelimeleri kullanıcı olarak cümleler oluştur. <gülüyor> Ekele yedi. Gasele yıkadı. Karae okudu. Ketebe yazdı. Darabe gatele dehale harace hafıza hafiza Şerife, i̇şte işte. Fehime, Semiya. Güzel. Bu cümleleri kullanarak birer cümle oluşturacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6'da yukarıda vardı. 18. Güzel. İnşallah dersi iyi anlaşılacak. <gülüyor> i̇şte ister isim cümlesi yaparız. Hı. Bu fiili e, haber yaparız. İsteriz fiil cümlesi yaparız. Bu file fail ve istiyorsa mehful yaparız. Nasıl isterseniz. Temel maili gelen şeyler düşün. Men fetahal babe Kapıyı kim açtı? Cevap ene tu hu fetah tu artı hu. Yani hani biz ne diyorduk? Arapçada bir kayda vardı. Hep kısaltma yoluna gideriz mana anlaşılacak şekilde kısaltırız. Kısaltmak için de ne gerekiyorsa yaparız. Burada ene fetahdül babe diye uzatmadı fetahduhu diye onun yerine zamir kullandı. Elbab müfret, müzekker bir kelime olduğu için onu ifade edecektir. Mutlası zamir olarak hu'yu kullandı. Fetahduhu. Bu cümlede ene fetahduhu cümlesinde ene müptedab fetahduhu haber cümlesi. Fetahduhu cümlesinde ise fetaha fiil fail hu mefuldür. Muna muttasıl denir. Muttasıl zamir nedir burada Mefuldür. Birinci cümlede men fetah babede, bab açık, açık mefouldur. Fetah duhu cümlesinde meful, muttasıl zamir, hu zamiridir. İleride açacağız inşallah. Biz sadece anlayalım bu. Fetah duhu onu ben kırdım veya açtım veya Efendime söyleyeyim, ee, okudum gibi. Her neyse hangi fiili kullanıyorsa, onu ben yaptım. Bu cümlede onu ben açtım. Men fetahan nevafize, pencereleri kim açtı? Bu da nevafize nevafetünün çoğulu Yani gayrakilcem kelimeler. Onun zamiri nasıl olacak? Müfret müerne olacak? Bundan dolayı en ha dedik. Onları ben açtım. Fetahtu ha kısaltmayı gördük burada yani açıkta açık rezil etmedik de onun yerine zamir kullandık onu gördük el kelimeatul cedi de yeni kelimeler el aynı bu üzüm el mevzu muz ettiğinu incir el fecru, fejir sabah, sabah. Değil mi? Geçti, parçala geçti. Suret et ti'in diyordu ya. Evet. İçinde İncir'e yemin edilen suri. <gülüyor> evet. Şeyler ittifakla hemen yeri gelmişken söyleyeyim bunu. İttifakla e, Arapça ismiyle kullanır, tercüme isimini suresimleri. Yani Fetih Suresi, Açma Suresi denmez. Bakara Suresi, İnek Suresi denmez. Arapçasında kullanır. Tin Suresi denir de inci Suresi denmez. Ankebot Suresi denir de örümcek Suresi denmez. Tamam. Şey Yerel gelmiş, ona şapmış olan. Ankebot. Evet. Rüyayla rüya öğretilen, değil mi? <gülüyor> Nasıl? Bir, bir arkadaşım söyledi, aklıma "Aklına düşsün." Kimilerine diyorum, "Rüyada öğretiliyor." öyle diyorum yani. değil mi? Cevabın Cem'uhu ecvibetün cevap veya ödev. Ecvibet onun çoğulu. Sualun cem'uhu esiletün soru, sual. El bakkalu bakkal. El asa baston, asa, sopa. <gülüyor> Hayyetun cem'uhu cem'uha hayyatun yılan. Sem'ya işte, fehime fehmetti anladı, şerbe içti tapul eş ya. İçecekler kitabı. Şurup. Şurup Şerebenin maslara. İç içmek evet. şurup Türkçe'de. Evet. tabak mı? Hı -hı. İçmek.